Kurşun gibi şehrin alanlarına Birkaç put ve taş gördük. Bir denir kirdi beni Birkaç put ve taş gördük. Bir denir kirdi beni Parça parça bir yürek değişik bir bağır Parça parça bir yürek değişik bir bağır Bir beş değil sevgili Bir kurşun derdi beni Bir beş değil sevgili Bin kurşun derdi beni Böyle çık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 BİR SAVAŞ DİDİ BENİ, BİR EYDEN DİDİ BENİ